Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yorudur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Bugünkü dersimize devam edecek olursa, geçen hafta peygamberlerin davetlerinin uluhiyet tevhidi üzerine olduğunu rububiyet tevhidinden de demler olduğunu muhakkak her peygamberin rububiyetten hatırlatma olsa da uluhiyetle görevli olduğunu üzerinde durmuştuk. İnşallah yine bunun üzerine devam edeceğiz. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında peygamberlerden bahsederken İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde hassasiyetle durur. Çünkü onun bir hanif olduğunu ve insanlara hanif dinini anlattığını yani hanifler olun, tevhid ehli olun. Hatta yine Kur'an'a gittiğimizde İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan'dı. O bir hanifti, muvahiddi, tevhid ehliydi der. Ve bütün peygamberlerin soyu İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlundan türemedir. Ona kadar ayrı ama ondan sonra İshak ve İsmail'in soyundan İshak'tan Yakup ve Yakup'un oğulları İsrail oğulları dediğimiz peygamberler ta İsa aleyhisselama kadar o da dahil. İsmail aleyhisselamdansa peygamberler gelmemiş ama peygamberimizin soyu gelmiş en sonunda orada ne yapmış birleşmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın zuhuru gelmiştir. Kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın dini tevhid diniydi. Yani hanif diniydi. Kalpten tasdik, dillen tasdik ve azalarla tasdik diniydi. Tamamen gelen vahiy doğrultusunda hareket etmeydi. Hiçbir söz, düşünce veya amel Allah'ın dininin önüne geçme davetinde neydi? Yoktu. Ama İnsanlar o günlerde İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına gittiğimizde ne yapıyorlardı? Şöyle yıldıza bakıyorlardı. Aynen bugün günümüzdeki insanların yaptığı gibi sen hangi yıldız kümesindensin? İşte kova, o işte aslan, o akrep. Aynen o günkü insanlar da yıldıza bakıyorlardı. İşte benim yıldızım bugün benim şanslı olduğumu. Ben bugün eğer ticaret yaparsam şöyle şöyle olacağını Veyahut işte savaşa çıkarsan başarılı olacağımı. ve kendilerine göre hep ne yapıyorlardı? Kehanette bulunuyorlardı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Hatırlarsınız. Biliyor musunuz diyor. Bugün kiminiz mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı. Kiminiz mümin, kafir olarak sabahladı, mümin olarak akşamladı. Unutmayın ki diyor hiçbir şey hiçbir yıldız veya ay veya güneş birinin doğmasıyla veya ölmesiyle tutulmaz batmaz diyor. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde ne yapıyor? Güneş mi tutuluyor? mı ikisinden birisi tutuluyor. İnsanlar diyor ki ha bak İbrahim'in üzüntüsünden gökler bile ne yaptı? Durdu, ağladı. Demek ki hiçbir olay bir insanın doğmasıyla veya ölmesiyle olmadığı gibi yaratılan her şey Allah'ın emrindedir ve emredileni ne yapar? Yerine getirir. Onların onun ayetlerindendir. Mesela güneşten bahsederken aleyhissalatü vesselam ne diyor? Rabbinin arşının altına secde etmeye gitti. Emredilirse gelecek yoksa öyle kalacaktır. Kıyametin kopma zamanında nedir? Tersten doğacak diyor. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin dini Hanif dinidir, teslim olma dinidir. Kur'an ve Sünnet'ten gelen neyse ona teslim olma. Yani geçmişteki müşkülatlar neyse, bugünkü müşkülatlar da ismi değişerek geliyor. Yani bu toplumumuzda, annemizde, babamızda, akrabamızda bu var. Mesela dolunay gecesindeki şeylere insanlar hala daha bir şeyler hisseder bazı gecelerin evhamından bahsederler, korkular vardır, yıldızların hareketlerinden, kaymasından, insanlar ne yapın hep bir şeyler çıkarmaya çalışır. Ve her gün bir gazete alın, bir kenarında muhakkak işte şu burcu olanların başına şu gelecek, şöyledirler, bu hafta şunu yapsınlar, şunu şöyle etsinler tipinde hala bu insanların ilk baktıkları, sanki sabah Ayet okacak, hadis ezberi yapacak ki onun gibi oraları okudukları nedir? Yerlerdendir. Haine kültür ne yapıyor? Devam ediyor. Düşünün o gün İbrahim Aleyhisselam'ın e, onların Nevruz günü kutlamasına gitmemiş. Bugün hala Nevruz kutlamaları var mı? Var. Aynı şeyiyle, ihtişamıyla ve aynı topluluklar aynı şeyde ne yapıyorlar? Şirk ve küfürlerine devam edebiliyorlar. Allah bizi tevhidten ayırması kardeşlerim. Şimdi, İslam fıtratı, Yüce Allah'ın kullarına emretmiş olduğu, kendisini sevmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etme esasını getirir. Eğer insan, ona ibadet ederken, ubudiyet ile, zilletten boyun eğerek, emirlerine bağlı kalarak, ona yönelerek teslim olmazsa, e, fıtratında, nefsinde, boş bıraktığı her yönü iblis ne yapacak? Dolduracak ve yönlendirecektir. Düşünün kardeşlerim, günahlara dikkat etmeyen insanlarda hangi duygular ölür? Hiç düşündünüz mü? Mesela İslam'da Kur'an'da Allah Azze ve Celle Allah'tan en çok hakkıyla layıkıyla kim korkar diyor? Neden alimler korkar? Mesela Firavundan en çok korkması gereken büyücüler değil mi? en yakın o büyücüler gerçeği görünce biz iman ettik Harun'un Musa'nın Rabbine dediklerinde Firavun'un onları kesip biçeceğini öldüreceğini bilmiyorlar mıydı? neden dönmediler? and olsun ki diyor sizleri çaprazlama keseceğim diyor bir şeyle korkutuyor halk tırsıyor dininden dönmüyor da büyücüler neden dönüyor? Neden Musa'nın Rabbini kabul ediyorlar da Vallahi sen bize ne yaparsan yap, biz Rabbımızı bulmuşken bırakmayacağız diyor. Ve hadis şerifte o günü akşama kadar hepsini diyor şehit etti diyor, ağaç doğrar gibi hepsini doğradı diyor. Halkın önünde perişan ediyor. Neden? Hı? İşlenen günah kalpte leke meydana getirir. O leke de senin bir şeyden korkmana bir olandan korkmamana sebep olur. Anlatabildim mi? Tevhiddeki şey önemli noktalar burasıdır. Bu sefer senin bir ihtirasın vardır. Sevgide bir yere aşırı gitmişimdir. Dünyadan bir bağ, bir mevki, bir şöhret, bir kadın artık neyse oraya ihtiraslaştığın zaman bu sefer gafil duruma düşüyorsun. Kardeşlik, tevhid bağı Allah için sevme, Allah için verme, Allah için canını verme, Allah için davet zayıflamaya başlıyor. Gördüğün münkerde ne yapıyorsun? Mani olmadığın gibi sen de artık onu işlerken duyarsız hale geliyorsun. İşte tevhidin zayıflaması insanın günah işlemesinden kaynaklanıyor. Onun için İslam insanlardan bir şey isterken hep fıtratı gündeme getirir. Temiz bir fıtrat nedir? Sevgi, korku, sığınma, isteme, acıkma, korkma hepsi normal bir vasat halde. İşte anan ve babanın çocuklarına vermiş olduğu ahlak çocuğun dininin bozulmasına sebep oluyor. Düşünün, bir babanın mal hırsının olduğunu düşünün, o çocuk açgözlü büyür. Bir evde müsrifliğin hak safada olduğunu düşünün, o çocuk ne yapar? Paylaşmayı bilmez. Bir malın kıymetini de bilmez. Cimri olan bir aileyi düşünün, büyüdüğü zaman aynı özellikleri, mozaik yapıyı taşır. Kendisi için her şeyi harcar ama bir Müslümana geldiğini kılını bile kurtarmaz. Korkak yetiştirilen bir insanı düşünün, yani fıtratındaki bozukluk ileriye kadar hem toplumun hem de kendisinin bozulmasına sebep olur Aleykümselam ve Müslümanım. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Demek ki peygamberleri ve peygamberlerin davetlerini çok güzel yakalamamız gerekiyor. Şimdi e, burada özellikle bu tevhid meselesinde üzerinde hassasiyetten durmamız gereken temel mesellerden bir tanesi de kelamdır kardeşlerim. Kelam nedir bilir misiniz? Mesela Ebu Hanife kelamla uğraşan zındıktır diyor İmam-ı Malik kelamla uğraşan zındıktır. İmam-ı Şafi kelamla uğraşan zındıktır. Ahmet kelamla uğraşan zındıktır. Diyor. Kelam nedir biliyor misiniz? Kelam Allah Azze ve Celle'nin dininde ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Öyle de olabilir tipinde fikir yürütmedir. Tamamen tevhid akidesinin bozulması ilim ehli diye geçinen insanların Kelamdan uğraşmasından kaynaklanmıştır tevhitte hangi meseleye bakarsanız bakın Allah Azze ve Celle'nin semada olması arşa istiva etmesi göktekinin size azap etleyenlerinin emin misiniz ayetlerine dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin kendisine vasfettiği bazı şeyler vardır birisi çıkar der ki kim Allah semadadır derse o diyor. bu nedir şimdi bu bir kelamdır Kendisi Allah hakkında bir şey demiştir. Allah'ın kitabına ters mi? Ters. Peki şimdi bir şey anlatıyorsun da adam diyor ki şimdi bunca alim bulamamış da sen ne bulmuşsun? Bunca alim Allah'ın kitabında okuyup dururken Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiş ayetini görürken o ne diyor? Orayı istila etmiş diyor. Kim istila eder bir yeri? Mülkünde değildir. Karşıdakine göz diker. Orayı ne yapar? İstila eder. Talan eder. Mülkün sahibi olan birisi kendi mülküne istila eder mi? Yani yaptığı kelamdan bile insanların düşünmeden şey nasipleri yok. Kendi sözleriyle ne yapıyor? Tökezleyebiliyor. Allah'ı azze ve celle'nin kendi koymuş olduğu sıfatları yakıştıramayıp olsa olsa bu ne olur? Nefsi elinde kudret olur nefsimi kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki. İşte bunlar nedir? Hep kelami konuşmalardır. Bunlar tamamen tevhid akidesini bozan ve birçok fırkaların çıkmasına sebep olur. Onun için kelam meselesi veya kelam yöntemi hiçbir zaman bizde bir yöntem değil veya takip edeceğimiz bir metot asla değildi. Bizim metodumuz Kur'an ve sahih sünnettir sahabenin yoludur onun dışında hiçbir şeye ne yapmayız uymayız ve almayız onun için kardeşlerim bütün mezheplere baktığımız zaman hepsinin uğraştığı şey nedir hep kelamdır Allah nerede neyi tanarsan orada gariban şimdi bunun tersine bir şey duymadan ne yapmıyor itiraz etmiyor sen şimdi git anana babana yakınına tanıdığın arkadaşlara Allah semada de tövbe de çarpılırsın. Bunu derler yani. Nerede Allah diye sor ne derler? Hepimizin bir kitap okuyarak değil, duyarak öğrendiği ne anarsan orada diyorlar. Bak bunlar kelamı konuşmalardır. Allah Azze ve Celle'nin emretmediği bildirmediği bir şeyi insanların aralarında havasın konuştuğudur. Ha alim geçinenler de bunu konuşuyorsa halktan nedir hiçbir farklar yok alim değillerdir. Onun için kardeşlerim <gülüyor> Yahudilerin de e, Hristiyanların da yapmış olduğu inhraf, sapma, hak yoldan çıkma hep kelamı konuşmalardan kaynaklanmıştır. Hep kendi düşüncelerini gündeme getirmişler ve doğruluğunu kabul etmişler. Düşünün bir Hristiyanların İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğunu Meryem'in Allah'ın haşa hanımı olduğunu üçlü sistemin olduğunu iddia etmişler Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler halbuki buna hiçbir delilleri nedir yoktur Allah Azze ve Celle onların e, bu eş hoşluklarında nedir münezzehtir ama bugün hala günümüzde bunların uzantısı var mı mesela hiç tasavvur şeyhlerini düşündünüz mü Allah'ın cemalini görmeyen şehri khidda edemez. Her gün Allah'ı görürler. Haşa. Her gün peygamberi ne yaparlar? Görürler. Namaza durduklarında tahiyyatı okurken her gün peygamberler konuşurlar. Yani bunlar öyle hallere gelmişler ki uyku ve uyanık halde hep bunlara bir şeyler ne yapar? Yazdırtılır. Bunlar nedir? Hep insanlara empoze edilen Haktan hiçbir şey ifade etmeyen ve insanların tamamen kandırılarak bunların empoze edilmesi ama burada şunu bir düşünün kardeşlerim eğer delille hareket edilmezse kendi ayağının üzerinde duracak bir ilme sahip değilsen aynen acıktığında sofraya oturduğunda önüne ne gelirse ne yaparsın yersin hele hele bir de ölüm derecesinde açsan hiç hoşlanmadığın bir yemek dahi sana nedir bal gibi gelir. Çünkü artık ondan yiyip hayat bulmak istiyorsun. Toplumda da din namına her taraflara bir şeyler ne yapmış? Sokuşturulmuş. En böyle köhne bir yere gidin kapıda ya atnalı vardır ya yeni doğan bir çocuğa hemen maşallah takılır. Nazar değmesin diye bir şeyleri örerler. idenin dağını kırarlar. İçine koyarlar. Öyle mi? Halbuki ona gidip de bunu kim öğretti? Anadolu'nun en ücra köşesinde yani hakkın daveti yoksa, yapılmıyorsa biz tevhid ehliysek ki utanmamız lazım şeytanın daveti her yere ne yapıyor? gidiyor. Hiç boş durmuyor. Yeni doğan bir çocuğu dahi ne yapmıyor? ihmal etmiyor. Onun için kardeşlerim davet tevhidin olmazsa olmazlarıdır ve peygamberlerin de nedir? Birinci görevleriydi. Biz tevhid ehli insanların da birinci görevi olması gerekir. İşte kelami her türlü konuşma, kelami her türlü düşüncenin yayılması hem tevhidin bozulmasını hem de gelen nesillerin bozulmasını ne olacak canım yapsak ne olur? Yani ben bin gece bir gece gecede bin rekat namaz kılsam ne olur? Ya şu gecede ben şöyle ibadet etsem, ya böyle bir gece olsan ne olur düşünceleri insanlara ne yapmıştır? Yerleşmiştir, halbuki asıllar gitmiştir. Sen senden isteneni yaparsan, istenmeyenden uzak durursan, istenende ihlaslı duruma düşersin. İstenmeyeni yaptığında istenende ihlaslı olamazsın, gevşek olur, hatta isteksizlik gündeme gelir. Çünkü oradaki aşırı gitmen senden istenmeyeni yapman senin o amele karşı soğumana sebep olur. Düşünün bir gecede yüz rekat namaz kılan birisinin 5 vakit namazı nasıl kılacak? Sabaha kadar uykusuzsa sabah namazı gidecek. Öğleye geldiğinde isteksizlik ya ben nasılsa bu kadar namaz kıldım. Millet uyurken ben böyle amel ettim diyerek diğerlerinde ne yapar? Zayıflamalar ve birçok duyguların Değişmesine sebep olur. Onun için mesela geçen haftalarda dikkat ederseniz bir kurban meselesinden bahsettim. Hak için yapılmadığında bir kurban birçok şeyin de itikatta bozulmasına sebep oluyor. Allah için kesilmeyen bir kurban tutup da bir başkası için kesilirse nedir? Bu şirktir. Aynı zamanda şirkin daha da yayılmasına sebep oluyor. Allah adına kesmeyince kimin adına kesiyor? biri unulanıyor. O unulanandan başka şeyler de umulmaya başlanıyor. Ona sığınılıyor. Ondan isteniliyor. O aracı kılınmaya başlıyor. Bir tane mesele de kalmıyor. Ve gelen nesillerinde ne yapıyor? Siz Hacı Bayram'a giderseniz adak adarsanız çocuğunuz olur diyor. Ulan ölü, diriden gelmeyen ölüden mi gelecek yani? Onun için İnsanların itikadı hep böyle kelami konuşmalarda ne yapıyor? Gidiyor. Yine mesela toplumda baktığımızda kelam konuşma insanlara öyle tatlı gelir ki saatlerce konuşurlar. Saatlerce birbirleriyle yenişmeye çalışırlar ve osanmazlar. Aynı ortamlarda Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden bir şeyler anlatın dakikada soğuma orayı terk etme ve dinlememe gibi ne yapar? Meseleler gündeme gelir. Düşünün şimdi. Şarkı söyleyen insanın diyor göğsüne şeytan tekmele daha çok bağırtır diyor. Onu diyor. Ve diyor ben iki bet sesten harbetmek için gönderildim. Birisi şu şarkıcıların söylediği çalgı sesleri, müzik sesleri, birisi de ölülerin arkasından yakılan ağıt sesleri diyor. Şimdi bu iki sese de dikkat edin. İnsanların hepsinin kulak verdiğini toplandığını görürsünüz hak anlatıldığında hemen sohbete gitme ya tehlike var bak polis gelir hapseder şöyle yapar şöyle damgalanırsın aman dinini yaşama gizli yap ibadet gizli yapılmak insanın bedenle. hep bu türlü konuşmalar ne yapılır insanların zihinlerine verir halbuki bu sözü söyleyen aynı zamanda tevhidini yapmıştır seni kim Allah'tan gayrısından korkutuyorsa o bir şeytandır. Kim olursa olsun. Sana bu duyguyu veren, aşılamaya çalışan Allah korkusunu vermeyen birisi şeytandır. Onun için tevhidin bu cüzleri çok çok önemlidir. Ve bunun altında yatan da senin helala harama dikkat etmeme, işlemiş olduğun bir günah veya fıtri hasletlerde doyuma ulaştırmadığın bir duygu ve günlük gıdanı alırken nasıl aç kalmama susuz kalmama gibi hallere dikkat ediyorsan manevi olarak da gıdasız kalmamaya dikkat etmemen senin bu hallere düşmene sebep oluyor. Düşün sabahın yedisinde işbaşıysa servisin varsa yediye beş kala on kala orada oluyorsan sen yediye beş kala on kala en azından bir tane ayet okumayı kendine düstur edinmelisin. Sen o ayetten yola çıktığındaki gündüzlü ferahlığına bak, tahammülüne bak, çalışmana bak, berekete bak. Bir de Allah'ın kitabından bir haber olarak böyle ya nasılsa namaz kılmazsam cahil olurum deyip kalkıp kılıp manetten yola çıktığına bir bak. Kılıp Allah'ın kitabından bir şeyler okuyarak çıktığında yeryüzü senin ayağının altında kayar da gelir. Tüy gibi olur. Sana kim zulmederse etsin? Ya bir Musa aleyhisselam bile ilahlık iddia eden birisine ne yapıyor? Yumuşak davranır. Sabrın gündeme gelir. Kafirin karşısında hakkı söylemekten, hakkı konuşmadaki üslubu yakalamaktan da korkmazsın. Çünkü bir İbrahim aleyhisselamın başına gelene bakın. Bir salihin başına gelene bakın. Ve karşıdakilerin Doyumsuz isteklerine bir bakın. Alaylarına. Bunlar sana koymaz. Güler geçersin. Selam der geçersin. Gücün yetiyorsa canlarını okursun. Yetmiyorsa hiç gönül koymaz. Allah'ım bana sadık dostlar ver. Hayırlı dostlar ver dersin. Onlara da güler geçersin. Allah'ım bunlar bilmiyor. Hidayet et dersin. Yani bunlar senin kelami düşünceden sıyrılıp İslami düşünceye gelmenden alakalı meseleler. Bunların hepsi de senin aynı günlük gıda aldığın gibi kitabını ve sünnetini okumaktan alakalıdır kardeşlerim. Eğer bunu yapmıyorsanız oğlun gelir sana ve nasıl oldum? Anlatırsın, leylek getirdi dersin. Onun çocuğu da sorduğunda ona da ki pikniğe gidiyorduk böyle oldu dersin. Ondan sonra öbürü ona öyle anlatır. Ondan sonra ona bir çocuğun doğumunu ana rahmine düştüğünü 3 40 gün geçtiğini bir meleğin geldiğini bunlara girmezsin bile. Halbuki bunu peygamber aleyhisselam 5 yaşındaki bir çocuğa anlatıyor da o çocuk bize bunu mahvediyor da o çocuk anlıyor da benim çocuğum mu anlamayacak? Yani hak olan neyse senden gelen nesile de o hakkı ne yapmalısın? Vermelisin ki o da sana yaşlandığında hakkını versin. Bunu yapmadığın zaman hem neslini bozuyorsun hem düşünceni bozuyorsun. Kendi yakınına yapamadığın bir daveti herhalde bir başkasına ne yapamazsın? Yapamazsın. Onun için kelam dediğimizde Allah hakkında konuşulan her şeydir ve bunu yapan da zındıktır. Ebu Hanife'nin oğlu geliyor Abdullah. Babacığım diyor bugün çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptın? Altı saat diyor kelam yaptım. Hep konuştum şöyle Oğlum kelamla uğraşma bu Ya e ama baba sen de daha önce yapıyordun. Oğlum kelamla uğraşma bu diyor. Kelam Allah'ın dininde fikir yürütmektir. Bir daha her konuştuğunuz sözde çok dikkat edin. Kelama mı giriyor? Vahyeme giriyor. Azar azar insan yani bir portakalı soyun şöyle ortaya koyun. Kokar değil mi? İki gün sonra yiyebilir misiniz? aynen sizde kelam konuşursanız öyle olursunuz ama kabıyla güneşinde bulunmadığı bir ortamda çok rahatlıkla epey bir muhafaza ne olur olur o incecik beğenmediğiniz kabuk işte tevhiddir o dilimlerin hepsini ne yapar tek tek korur onun için tevhid Allah'ın dinini kalpten tasdik dillen tasdik ağızlarla nedir tasdiktir hepsinin kendine göre de nedir cüzleri vardır Kardeşlerim devam eden mevzu hiçbir şey onun benzeri değildir. Allah'ın benzersiz olmasının anlamı ise kardeşlerim ehli sünnet zatında sıfatlarında fiillerinde hiçbir şeyin Allah'ın misli benzeri olmadığında ittifak etmiştir. Burada dikkat ederseniz tasavvuf dediğimiz belli bir toplum vardır vahdetil vücut veya vahdetil şuhud nedir bilir misiniz? Hiç duydunuz mu? Belki de sadece kelimesini duydunuz. Allah Azze ve Celle mesela bildirirken Allah diyor Adem'i kendi suretinde yarattı. Yüze vurmayın. Çünkü Adem'in yüzü Allah'ın nurundan yaratılmıştır. Veya birçok böyle gelen vakalar eşyada haşa Allah'ın birleştiği yani yaratılan her şey ondan bir parçadır onundur onda hulul bulma inancını yaymışlardır ki bu nedir küfürdür yaratan yaratılandan nedir ayrı bir şeydir yaratılan her şey Allah'a muhtaç olarak yaratılmıştır ama Allah hiç kimseye nedir <gülüyor> muhtaç değildir bakın kainatta ne yaratılmışsa bir toprak, su gelmeden bir şeye yarar mı? Kupkuru olur. Bir insan üremesi için neye ihtiyaç var? Bir dişisine ihtiyaç var. Yani hiçbir şey mükemmel değil. Hep bir olana ihtiyacı var. İşte Allah Azze ve Celle de kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Ama yaşamış olduğumuz toplum ne yapıyor? Birisi kelamla uğraştı, öbürü ne yaptı? Aklı hiç sayıp tamamen felsefeyi gündeme getirmiş ve Allah Azze ve Celle'yi ne yapamamış? Birliyememiştir. Kelamcılar her zaman tasavvufları gördüğü yerde tekfir etmişlerdir. Tekfir etme sebepleri aslında Allah'ın onlara kafir demesinden değil. Onlar onların ilahlarını hiçe saydığı için yani akılcılar ne yapar? Aklı alabildiğine selayetli kılar, yetkili kılar, ilah durumuna çıkarırlar. Miraca çıkılmaz o gece yürüyüşün. Tabir orada azap olmaz ahirette. Şurada şu değil. Burada bu değil. Şefaat o mümkün değil. Allah adaletlidir. Her şeyi akıllarıyla ne yapmıştır? İnkara gitmişlerdir ve akıllarını ilah etmiş pis bir müşrik olmuşlardır tasavvufçular da ne yapmıştır aklı hiçe saydığı için kelamcılar da tamamen tasavvufçuları ne yapmışlardır tekfire gitmişlerdir ve onları gördüğü yerde kafir derler müşrik derler i̇şte Allah Azze ve Celle hiçbir şeye benzemez her şeyden nedir mustanidir ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur. her şey onu ululamakla mükelleftir ama topluma gittiğimizde mesela yaşadığımız toplumda bir İmam-ı Rabbân'ın mektubatına gittiğimizde ne der? Neye baktıysam Allah'ı gördüm hatta her şeyde hele hele kadında kadının orasında burasında veya fecdinde işte orada yandım eridim kül oldum gittim demesi. Veyahut fihi mafide Mevlana'nın zikrettiği gibi Şems'in karısı kimyayı düzerken gördüğünde hemen geliyor sen nereye bakıyorsun kimyaya mı o kimya değildi o gördüğün haşa Allah'tı benim kad canım kadın istediğinde kimyanın kılığına geldi de benim cins münasebet yaptığım oydu çünkü Allah çok sıkançtır diyor haşa bunun gibi tasavvuftaki bu pis mendeburlar tamamen Allah'ı haşa bir kadına benzetmekten asla ne yapmazlar çekinmezler ve bunu da kitaplarında zikrederler şeytan bunları ne yapmış bu kadar kandırmıştır onun için kardeşlerim biz şeriata sarılmak zorundayız Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden dinimizi öğrenmek zorundayız bunu öğrenmediğimiz müddetçe ufacık bir cümle bak yaratan yaratılandan ayrıdır yaratılan Allah'a muhtaçtır yaratan yaratılana muhtaç değildir bir bu kaide senin diğer toplumda ne yapıyor ayrılmana sıfak yapıyor. yine Allah'ın sıfatlarını kabul etmede Allah'ın ilmini kabul etmede hiçbir eksiklik söz konusu değildir yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi nedir? kemaldir Allah ilmiyle her şeyi kuşatmış bunu biliyor dediğimizde nasıl düşünmeniz gerekiyor? mesela nasıl düşünmen gerekiyor? Sen bir şeyi biliyorsan ne sorarsın? Gördüğün, okuduğun, duyduğun bir şeyle mukayese edersin değil mi? İlmin bu. Ama Allah her şeyi biliyor dediğinde bizim bilmemizle de Allah'ın aynı mı? Mesela Allah bir şeyi görüyor dediğimizde senin görmenle Allah'ın görmesi aynı mı? Bizim bazı engellerimiz vardır. Karanlık, engel bir duvar. Bunlar nedir? Senin görmene engeldir. Ama Allah her şeyi görür dediğinde onun için bir engel nedir? Söz konusu değildir. Allah her şeyi işitir dediğinde insan kendisiyle bunu ne yapamaz? Kıyas bile edemez. Biz duysak duysak ne kadar duyarız? Nereyi duyarız? Kaç kişiyi duyarız? Kaç sesi duyarız? Ama Allah duyar dediğimizde nedir? Her şeyi duyar. Gizdiği de, aşikarı da ne yapar? Görür. Olmuşu da, olmamışı da bilir. Olmadığı da yine onun fevkindedir. Nedendir, nasıldır sorusunu ne yapamayız? Soramayız. Onun için isim ve sıfat tevhidlerini düşünürken böyle tefekkür etmek zorundasın. Hiçbir şeye benzetemezsin. Ondaki olanla anlamaya çalışamazsın. Ama sadece ne vardır? olan bir şeyle bir düşünme vardır. Ben şimdi düşünsem düşünsem ne kadar düşünebilirim? İbrahim aleyhisselam duruyor. Gecenin karanlığında bir yıldız çıkıyor. Bir ay çıkıyor. Bir güneş çıkıyor. Yukarılarda ha ilah varsa karanlığı aydınlatandır ve yukarıdadır. Düşünce bakın. İşte benim Rabbim nedir? Budur diyor. Şimdi aklından hayran hayran bunu bulduğunu zannediyor ama batınca bunda bir çelişki var diyor. Mükemmel ama tamamen mükemmel değil. Yani bir e, kaybolmuşluk var. Kendine yetmemezlik var. Diyor ki ben doğup batanları sevmem. Bu ifade bizim için çok önemli. Muhakkak Rabbim bana kendisini tanıtacak. Arkasından devam ediyor. Ben kavmimin eş koştuklarından biriyim diyor orada da bir sakatlığın olduğunu anlıyor her şey intizamlı yürüyor ama o intizamın içinde ne varsa kavmi seçmiş bir şeyler Allah'a ne yapıyor eş koşuyor davet gelmeden saf bir fıtratla bunu ne yapabiliyor tespit edebiliyor ey babacım bunları yapma dediğinde babası ne yapıyor kendisini taşlıyor onun için kardeşlerim Allah'ın verdiği fıtrat vahilen desteklenmek zorunda bir İbrahim vahiy gelmeden Rabbini tanıyamıyorsa sen de tanıyamazsın. Hanif dininin mensubu olan ve İbrahim milletinden olduğumuzu gururla söylediğimiz halde bir İbrahim Aleyhisselam, vahiy gelmeden Rabbini tanıyamamışsa herhalde biz ne kadar düşünsek hepimiz bir araya gelsek toplansak yine de bir İbrahim herhalde ne yapmayız? Etmeyiz. Hangi birimiz oğlunu kurban et dediğinde kurban edebilir? Soruyorum size hangi biriniz karını götür falan taşla bırak geldesin kucağında çocuklan bırakabilir misin bunların hepsini İbrahim hem de hiçbir sıkıntı duymadan kalbinde en ufak bir tereddüt duymadan yerine getiren birisi İbrahim dediğinde Kur'an'da Allah Azze ve Celle bütün bu kıssaları düşünmek zorundasın ama okumamışsan düşünecek hiçbir şeyin yoktur gidip de Allah'ın kitabından haberin yoksa bunları algılamak bile mümkün değil. Senin işin uçan, kaçan, hızırdı, hızır uğrardı. Onlarla, onlarla büyümektir. Ama sen hakkı okursan, senin neslinde ne yapar? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır. Yusuf'un kıssasını anlatır. Yakup'un kıssasını anlatır. Ve artık hak anlatılarak gidilir. İşte onun için kardeşlerim, kelamdan ve felsefeden uzak durmak zorundayız ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman yarattıklarıyla eşit değildir. Onun sıfatlarını ele alırken insanların çelişkiye düşmeleri kabul ederken mesela nefsimi elinde tutan Allah'a andolsun ki derken oradaki bir el sıfatını görünce insanlar ne diyor? Ya bu el gibi bu olmaz. Yani Allah insan mı? aşağı? Ne yapalım? Buradaki ne olsun? düşünmüşler düşünmüştür. bu bir güç güç dersek gene normal. ne diyelim otur buna kudret diyelim nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki hiç kimse okurken ne yapmıyor dikkat etmiyor orada hakikaten kudret var mı yok malbuki bu kudret kelimesini oraya sokma küfürdür tevhidi bozat seni diyor gözümüzün önünde büyüyesin diye saraya koyduk Firavun'un ve sana katımızdan da bir sevgi verdik diyor. Burada göz ifadesi var. İlla bir gözlemle ifade etmek gerekiyor. Olduğu gibi alıyorsun. Teviline ne yapmadan? <gülüyor> gitmeden. İşte kardeşlerim Allah'ın kitabını okurken sıfatları kabul ve redde ölçü hiçbir akla, düşünceye mantığa gitmeden olduğu gibi. İbn Abbas'a soruyorlar, Sen Rabb'ını nasıl tanıdın? Kim diyor dinini reylen, kıyastan akıldan anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Diyor. Hiç söylediği söylenmiyor. Rabb'im kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa, Resulü da nasıl bildirmişse olduğu gibi alma diyor. Hiçbir teviline, benzetmesine, içindekini boşaltmasına, anlamını bozmasına gitmeden olduğu gibi alma diyor onun için dikkat etmemiz gereken en önemli nokta budur kardeşler. yaratıcının sıfatları ile yaratılmışların sıfatları arasında benzerlik her ne kadar olsa bile bu sadece bizim anlama açısındandır bizdeki her sıfat nedir? eksiktir zayıftır Allah Azze ve Celle'nin her sıfatı kemaldır onda bir eksiklik söz konusu nedir? değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Yüce Allah'ın kudretinin kemali ve acizliğinin ondan nefi vardır kardeşlerim. Kudretinin kemali dolayısıyla hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz, bırakamaz. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Allah her şeye güç yetirendir. Her şeye muktedir, olandır göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak o en iyi bilendir. Her şeye güç yetirendir. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri korumak ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ayetteki ona ağır gelmez emri. Onu aciz bırakmaz. Güç gelmez. Ona zor ve sıkıntılı gelmez demektir. Böyle bir şeyin edilmesi, zıttının kemal derecesinde onun hakkında sabit olduğunu gösterir. Şimdi ilminin kemalinden dolayı göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ona gizli kalmaz diyor. Yine kudretinin kemalinden dolayı bize bir yorgunluk da ne yapmaz? Dokunmaz. Düşünün şimdi biz bir iş yaptığımızda Muhakkak bizde bir yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik gündeme gelir mi? Dinlenme ihtiyacı duyar mıyız? Halbuki Allah Azze ve Celle de bu fiilleri işlemekten dolayı bir nakıslık nedir? Mümkün değildir. Bunu anlamak için bir örnek veriliyor. Hayatının ve kayyumiyetinin kemalinden dolayı onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Celalinin azametinden ve kibriyasının kemalinden dolayı gözler de onu ne yapamaz, idrak edemez. Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselamın kavmi, Rabbini gösterde, iman edelim dediğinde Allah Azze ve Celle, ey Musa, senin buna ne yapmaz, gücün yetmez, gözler onu idrak edemez diyor ve daha bak diyor, sırf nuru'nun tecellisinden daha ne oluyor? parça parça oluyor ve Musa aleyhisselam sırtının üzerine düşüp bayılıyor. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin celaletinin azametinin kemalatından gözler onu dünyada ne yapamaz? idrak edemez. Evet kardeşlerim belki bu konular biraz ağır ama konular işlendikçe, şerh edildikçe ağırlığı kalkar. Düşündükçe hele hele toplumda bir cenazede veyahut başka yerlerde bir araya gelmezsiniz de bir düğünde veya şöyle bir ev sohbetlerinde bir araya geldiğinizde bu konuları onlar açtığında siz açmazsınız da onlar açtığında hemen bu cümleler aklınıza gelir. İnşallah siz açarsınız da işin içinden çıkar hakkı öğretirsiniz. Ama onların açtığı bir zeminde konuşursanız dinden bile çıkmakla e, itham edilebilirsiniz. Allah'ın kitabında bunlar yazdığı halde. Evet. Çünkü mesela bir sehan sehaneştiyattan çıkan Risale-i Halidiye'ye bakıyorsun Mehmet Zahid Kotku Erbakan'ın e, Esat Çoşan'ın şefidir. Toplumda epey bir yerleri vardır bu insanların ve hakikaten bunların içinden de molla dediğimiz birçok insan vardır. Yetiştirdikleri. Yani öyle veya böyle dine bir şekilde hizmet eden insanlar. bunlara atamayız. Ama bu insanlar insanlara bunları öğretirken ne diyorlar? Kim Allah semadadır derse müşriktir yazıyor kitaplarında. Sen bunlardan başladığın zaman ha işte bu dinsiz demeye ne yapar? Adamlar başlar. Onun için çok dikkatli olun. Öğrenirken de yaşarken de öğretirken de. Bunlar önemli meseleler. Evet kardeşlerim yüce Allah'ın kitabında sıfatların ispatı tafsili olarak nefi ise mücmel olarak gelmiştir bu da kötülenmiş kelam ehlinin yolunun tam tersidir onlar nefi tafsilatla işlerken ispattan mücmel olarak söz ederler o cisim değildir, şahıs değildir, beden değildir suret değildir, et değildir kan değildir Kişi değildir, cevher değildir, araz değildir, renkli değildir, tadı yoktur, ellen yoklanmaz, ısısı yoktur, soğukluğu yoktur, rutubeti yoktur, kuruluğu yoktur, boyu yoktur, eni yoktur, derinliği yoktur, bir araya parçaları toplanmaz, parçaları birbirinden ayrılmaz, hareket de etmez, sakinde değildir, kısımlara ayrılmaz, kısım, parça, cüz, organ ve azaları yoktur, yönü yoktur, sağ solunun varlığı önü arkası, yukarısı altı söz konusu değildir, hiçbir mekan onu kuşatmaz, onun üzerinden zaman geçmez, ne ona temas etmek düşünülebilir, ne de onun uzleti çekilmesi düşünülebilir, mekanlara hululu içlerine girmesi yoktur, Yaratılmışların sonradan oluşlarına delalet eden hiçbir sıfatla nitelendirilemez, sonlu olmakla da nitelendirilmez. Bir alan kapladığı herhangi bir cihete yol aldığı söylenemez, mahdut değildir, kaderler onu kuşatamayacağı gibi perdeler de onu kapatamaz. Ve daha buna benzer Ebu Hasan Eleşar'ın Mutez'den naklettiği birçok sözler vardır. Kardeşlerim bu ifadelerin arasında hak olan da vardır, batıl olan da vardır. Kitap ve sünneti bilen bir kimse bunu açıkça anlar. Bu şekildeki mücerret, nefi ifadelerinde övgü yoktur. Bununla birlikte edebin sınırlarını aşan ifadeler de vardır. Çünkü bir kimse sultana sen çöpçü değilsin, odun kıran değilsin, hacamat yapan değilsin, dokumacı değilsin diyecek olursa, sözleri doğru bile olsa, sultan böyle kimse, böyle diyen kimseyi bu nitelendirmesi dolayısıyla ne yapar? Tedip eder. Onu kınar. Övgüde bulunmak isteyen kişi nefhi özlü bir şekilde bir araya getirecek. Sen yönettiklerinden hiçbir kimseye benzemiyorsun. Sen onlardan daha üstün, daha şerefli, daha değerlisin diyecek olursa hem nefi toparlayıp bir araya getirmiş olur hem de edebi korumuş olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, isim ve sıfatlarını anlatırken gelen nakillerin dışına ne yapmayacaksın? Çıkmayacaksın. Kardeşlerim hakkı şerî lafızlarla ifade etmemiz gerekiyor. Hakkı nebevi ve ilahi şerî lafızlarla dile getirme ehli sünnet vel cemaatın izlediği yoldur. Allah bu yoldan bizleri ayırmasın kardeşlerim hak, sünnet ve iman ehli Allah Resulü'nün söylediklerini inanılması ve itimat edilmesi gereken hakkında kendisi olduğunu değerlendirir. Onların sözlerinden ya büsbütün bidat ehlinden yüz çevirirler yahut da durumunu gelen nakilleri etraflıca düşünür, Kur'an ve sünnete gider, oradan bir delil bulmadıkça gelen sözlere ne yapmaz? Rabet etmezler. Mesela ee, sıfatlara baktığımızda o kadar çok şeyler gündeme getiriliyor ki mesela ne diyelim Allah Azze ve Celle'nin her iki de sağdır diyor. Sol el diye ne yapmaz? Gelmez. Allah Azze ve Celle'nin iki eli dendiğinde insanlar sağ ve solu ne yapamaz? Karıştıramaz. Çünkü gelen ifadeler nedir? Allah'ın her iki de sağdır. Bir eliyle gökleri diğer de yerleri ne yapar? Dürer. Melik benim. Padişah benim. Kral benim. Neredeymiş krallar, melikler der diyor. Mesela kıyametten alakalı sahnede. Onun için gelen ifadeleri özellikle Kur'an'ı çok iyi okumamız gerekiyor. Bu ifadeleri yakalayabilmemiz için. Evet. Yani e, kitap ve sünnetten gelenin dışına insanın çıkmaması gerekir. Allah Azze ve Celle hiçbir şey onun gibi değildir. O her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Yani semidir, basirdir buyuruyor. Bu buyrukta nef'in manasını da ortaya koyan bir ispat vardır. Bu buyrukta Yüce Allah'ın kastettiği şu kemal sıfatlarına tek başına o sahip Yüce Allah kendi zatını nitelendirdiği ve Resullerinin onu vasfettiği sıfatlara sabittir. Sıfatlarında da isimlerinde de fiillerinde de onun hiçbir benzeri nedir? Yoktur. Ayrıca onun yarattıklarından hiçbir kimsenin muttali olmadığı sıfatları da vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında şöyle diyor Allah'ım sahip olduğun ve kendi zatını isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin yahut da gayb ilminde kendi nezdinde sakladığın her bir ismiyle senden Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün uzaklaştırıcısı keder ve üzüntümün gidericisi kılmanı niyaz ederim diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin Resulü dua bile ederken ne yapıyor? sıfatlarını sayıyor tasdikliyor ve ondan sonra ne yapıyor kendindeki meselenin giderilmesini istiyor Allah bize de bu duaya amin demeyi ve kabul edilmesini nasip etsin hiçbir şey onu aciz bırakamaz ifadesi yerilmiş türden bir nefi değildir çünkü Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde hiçbir şey onu ne yapamaz aciz bırakamaz demiştir ki Burada Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde acizinin söz konusu olamayacağına dair delil zikrediyor ve bunu burada dikkat çekiyor. İlim ve kudretinin bu nedir? Kemalidir. Acizlik ya bir işi yapma isteyen kimsenin o işi yapma gücü bulunmadığındandır yahut da o işi bilmediğindendir. Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey nedir? Söz konusu değildir. Ama burada aciz bırakacak derken yorulacak, yetişemeyecek derken iyi bir düşünmek gerekir. Mesela göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder derken ne anlıyor? Eğer Kur'an ve sünnete gidip düşünmezsen çok kısır bir anlayışa girersin. Göklerde derken bir gördüğün var mı? Bir bildirilen var mı? İlimle bakıyorsun şimdi. Yedi kat sema var, bulutlar var, hava var, yağmur var. Aklına ne geliyorsa meleklerin inmesi çıkması yerde saymakla bitmiyor. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince bu sefer senin düşündüğün bambaşka oluyor. Yaratılmış her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren bir varlık var burada söz konusu. Yani bir pirenin de rızkını veriyor bir filin de bir senin de yani düşün kainatta saymakla bitmediğimiz bir şeyler var ve hepsini bir düzene koyan bir ilahdan bahsediyoruz ve onu hiç kimse ne yapamıyor aciz bırakamıyor öyleyse bunu e, düşünürken bile tamamen bu tafsilattan düşündüğümüzde hem imanımız kat kat artıyor hem de ona güven sığınma, isteme duyguları daha da ne yapıyor? pekişmeye başlıyor. Onun için kardeşlerim, zerre ağırlığınca bir şey bile Allah'ın ilminden dışarı ne atmaz, Çıkmaz. Yeryüzünde diyor, ayet-i kerimede ne diyor? Bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim emrimiz olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir dane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmasın. Ama şeytan ne yapıyor? hepinizin kullandığı ortak bir kelime var. Tüh şansım yokmuş ya. Ulan tesadüf abi, yolda şunu gördüm. E bile tevhid ehli bir adam. Allah'ın emri olmadan bir yaprak kımıldanmıyorsa senin o insanı görmen nasıl Allah'ın ilminin dışında olur? Nasıl Allah'ın sana takdir etmediği bir şey sana gelir? Mümkün değil. Onun için bu cümlelerin halk arasında kullanılması bile senin bir yerde bir şeyi boşluğunu bırakman ve yaşarken öğrendiğini hayata geçirmediğin, öğrendiğini düşünmediğin, öğrendiğinin ne manaya geldiğini idrak etmemekten kaynaklanıyor. Dedim yakaladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle zerre miktarında bir şeyden ilmiyle haberdar, hiçbir şey ondan gizli kalmaz derken, sen bunu gerçek hayatında da bu itikadını yaymak zorundasın mesela tevafuk Allah böyle takdir etti ve bu Allah'ın bana bir ikramı ama şeytan hakkın öğrenilmediği öğretilmediği toplumda hep şans kelimesini ve tesadüf kelimesini ne yapmıştır topluma sokmuştur nereye giderseniz gidin en böyle okumuş kelli felli insanlar da bu kelimeyi kullandığını görürsünüz en ücra köşede hiç okula gitmeyen insanların da onları kullandığını görürsünüz peki kim öğretiyor bunlara sen tevhid ehli öğretmezsen şeytan bunu öğretir hakkın anlatılmadığı her nokta batılın yayıldığı noktadır alandır unutmayalım onun için tevhid ehli öğrendiğini yaşayacak hayatına geçirecek ve bunun devam etmesi için çaba ve gayret sarf etmek zorundadır bunu yapmadığın zaman sen de dinini hiçbir yerde ne yapamazsın? yaşayamazsın evet gelelim ondan başka ilah yoktur meselesine isterseniz bunu bir dahaki haftaya devam edelim çünkü seyir tamamen değişecek kafanızda bu cümleler kalsın Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin Rab'bım o hanif dininden olan o tevhid ehli insanlardan bizleri de eylesin. Bizi de neslimizi de ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, her türlü şirkten aranan o samimi kulların arasına koysun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la illa ente, estağfiruke ve etöbüle ve